D. Ve İffet Abidesi Hazreti Yusuf Aleyhisselam Tebrat, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la alakalı iftiralarla doludur. Akla hayale gelmedik ne kadar iftira varsa hepsi malzeme olarak kullanılmış ve haşa Hazreti Yusuf Aleyhisselam adi bir insan durumuna düşürülmüştür. Halbuki o, siretiyle, suretiyle, pak ve nezih bir nebidir. Ve her peygamber gibi o da ismet sıfatıyla donatılıp tecihiz edilmiştir. Ancak burada üzülerek itiraf etmeliyim ki, bizim tefsircilerimizden bazıları da, dikkatsizce Tevrat'tan veya daha umumi manada yattan yaptıkları alıntılarla, o yüce nebiye yakışmayacak. Ve onun ismetine dokunacak yakıştırmalarda bulunmuşlardır. Biz yine mevzu edindiğimiz diğer peygamberlerde olduğu gibi, Hz. Yusuf aleyhisselamla ilgili hadiseleri de Kur'an'dan takip ederek, Hz. Yusuf aleyhisselamın iffet ve ismetini Kur'an ayetleri içinde bulmaya çalışacağız. Tabii ki bu çalışma sadece mevcudu ortaya çıkarma gayretidir. Yoksa Kur'an'da bu husus gayet sarih ve açık olarak belirtilmektedir en âmi bir insan dahi, Yusuf suresini bir kere, tabi manasına inerek, okusa, arz edeceğimiz hususları rahatlıkla bulabilecektir. Yeter ki, ona peşin fikirliliğin kölelttiği bir gözle bakmış olmasın. Hz. Yusuf aleyhisselam, çocukluğunda kardeşleri tarafından kuyuya atılmış ve sonra da köle gibi satılmıştı. Onu Mısır'da bir vezir satın almış, sonra da bir evlatlık gibi bağırlarına basmışlardı. Ancak Yusuf, çocukluk devresini aşıp gençlik çağına girince, vezirin hanımı Yusuf'a karşı başka duygular beslemeye başlamıştı. Derken, Kur'an'ın anlattığı gibi, bir gün kapıları sıkıca kapatıp ondan kâm almak istemişti. Ancak gelen tekliften ürperen, ve o güne kadar aklının, hayalinin ucundan dahi geçirmediği bir şeyle karşılaşan Hazreti Yusuf aleyhisselam derhal oradan uzaklaşmak istedi ama kadın arkasından yetişip gömleğinden çekince Hz. Yusuf aleyhisselam yakalandı, gömleği de yırtıldı. Tabii bu arada kapı açılınca birdenbire vezirle karşılaştılar ve Hz. Yusuf'a bir imtihan yolu daha göründü. Zira kadın kocasını görünce derhal iftiraya başladı ve karına kötülük yapmak isteyenin cezası nedir hapis veya işkence değil midir yusuf suresi 25 dedi bu bir iftira idi ve iftira her yönüyle kendisini ele veriyordu şimdi naklettiğimiz hadiseyi bir de ayetlerin satır aralarında takip ederek hazreti yusuf aleyhisselam'ın ismetine delalet eden hususları yakalamaya çalışalım وَرَاوَدَتْهُ الَّت۪ي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ Evinde bulunduğu kadın onu kendine çağırdı. Kapıları sıkı sıkı kapadı ve gelsene dedi. Yusuf mazallah doğrusu senin kocan benim efendimdir bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar katiyen başarıya ulaşamazlar, dedi. Yusuf Suresi 23 Evvela Kur'an gıybet etmiyor, kadının ismini vermiyor. Onu sadece evin hanımı unvanıyla ele alıyor. Bütün kapıları kapatan kadındır. Bu arada ilk ses de bütün ile kadından gelir. Arkadan o iffet abidesinden de bir ses yükselir, Maazallah. Yusuf aleyhisselam bu hareketiyle kıyamete kadar gelecek bütün gençlere ne büyük bir irade timsalidir. Ayette sarihan Hazreti Yusuf aleyhisselamın gelen teklif karşısında katî bir tavır belirttiği açıktır. Hazreti Yusuf aleyhisselam "Rabbim" derken kimi kastediyor? Ya bu ifade ile kastı Cenabı Hak'tır ki Günaha girmek onun kendisine bunca bahşettiği nimetlere karşı nankörlükle mukabele etmek demektir. Nankörlerse asla kurtuluşa eremezler ya da kadının kocasıdır ki daha önce geçen ona iyi bak ifadesine bir telmihtir. Hakikaten kadının kocasının Yusuf'a çok büyük iyiliklere dokunmuştur. Bütün bu iyiliklere karşı Yusuf nasıl nankörlükle mukabele edebilirdi ki? Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın günahtan kaçınması hiçbir zaman efendisinin veya Cenabı Hakk'ın kendisine olan ihsan ve lütuflarından dolayı değildir. Bu sadece meselenin temel esaslarından biridir ve kadının anlayış seviyesine göre bir tenezzürdür. Halbuki Hazreti Yusuf'un günahtan kaçınma sebebi daha ağzından dökülen ilk cümlede gizlidir. Maazallah, Allah'a sığınırım. Demek ki onun günahtan kaçınması, doğrudan doğruya Allah korkusu, Allah mehabetiyle alakalıdır ki, matbul olan takva da budur. Günah nasıl bir netice doğurur? Hz. Yusuf bunun da şuurundadır. Günah bir zulümdür. Bir haddi tecavüz etmektir ve bir fasit daireye girmektir. Neticesi ise hem dünyada hem de ahirette hüsrandır. Hz. Yusuf aleyhisselam hakkında yanlış anlama ve anlatmalara sebep olan ayet ise, hemen bu ayetin ardından gelen وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّعَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ayetidir. Yusuf Suresi 24 Ayete mana vermeden önce bazı kelimeler üzerinde durmamız yararlı olacaktır. Bu ayette Yanlış, doğru anlamalar üzerine nirengi kelime, hemme kelimesidir. Hemme fiili mazi bir kelimedir. Bu kelimenin çeşitli manaları vardır ve failin durumuna göre bu manalardan birini tercih etmemiz gerekir. Lügat ilminde de bir kaide vardır. Eğer aksi bir delil yoksa veya mevzua mutabakatsızlığı söz konusu değilse, Kelime için esas ve hakiki mana, ilk sıradaki manadır. Bölge farklılıkları mahfuz, bu mevzuda lügatçıların referansı önemlidir. Hemme kelimesine lügatta verilen ilk mana, eklaka ve hazine manalarıdır. Eklaka, gönül ızdırabına düşme, hafakanlara girme, hasretle yanıp tutuşma, yanıp yakılma, ve mahzun olma demektir bu fiil Zeliha'ya nispet edildiğinde Zeliha Yusuf Aleyhisselam'dan ötürü kalaktan kalağa girdi, sıkıntıya düştü hüzne gömüldü manalarına gelir tabi Hazreti Yusuf Aleyhisselam da kendi dünyası adına bir kalak ve hüzüne boğuldu çünkü o bu evde bir esirdir kaçsa bile yakalanıp geri getirilecektir Ayrıca bu kadın da ona musallattır. Öyleyse kadın onun için yanıp yıkılırken, üzülüp ızdırap çektiği gibi, Hz. Yusuf aleyhisselam da ismet ve İffeti adına ızdırap çekmektedir. Rabbi ona bürhanını göstereceği ana kadar da, teminat altında olduğunu tam bilememektedir. Evet, Allah Celle Celaluhu ona çamur attırmayacaktı. O, Yusuf Aleyhisselam'ın etrafını bürhanlarla karantinaya almıştı. Ancak bunlara tam uyanacağı ana kadar dehşet, endişe ve ürperti yaşayacaktı. Bence evvela üzerinde durulması gereken husus da budur. Mevzu ile alakalı tefsirler, bu noktadan çıkış yapılarak tekrar gözden geçirilmelidir. İkincisi, Zeliha sürekli bir gayret, azim ve kararlılık içindeydi. Evet, o kendisine bir hedef seçmişti. Yusuf aleyhisselam mutlaka onun olmalıydı. Ve onun bütün derdi buydu. Nitekim başka bir ayette onun durumu anlatılırken, <gülüyor> Aşk kalbini delmişti deniyor. Yusuf Suresi 30 Hz. Yusuf aleyhisselamın durumuysa, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُقْرَصِينَ Ayetiyle, İşte ondan kötülüğü ve fenalığı böylece engelledik. Çünkü o bizim ihlas kesilmiş kullarımızdandı. Yusuf suresi 24 İffet amiz, ihsan buğutlu sözlerle anlatılmaktadır. Ayette geçen muhlas tabiri de çok mühimdir. Evet bir muhlis vardır, bir de muhlas. Hz. Yusuf aleyhisselam bu ikinciden, yani muhlas olanlardandır. Her peygamber muhlastır. Muhlis, ihlaslı insan demektir. O yaptığı her işi Allah Celle Celaluhu için yapar ve bütün yaptıklarında sırf Cenabı Hakk'ın rızasını gözetir. Bu itibarla saffet ve samimiyet içinde hep Allah'a bağlılığı araştıran insana biz muhlis diyoruz. Fakat görüldüğü gibi o daha araştırma safhasındadır ve henüz yoldadır. Yani tasavvufi ifadesiyle seyr-i ilallah mertebesindedir. Allah'a doğru giderken, amel ve davranışlarında istikamet mücadelesi vermektedir. Muhlas ise, bütün endişelerden kurtulmuş, ihlasın zirvesinde taht kurmuş bir baba yiğittir. O, muhlis'in gitmekte olduğu yolları çoktan aşmış ve yolculuğunu seyir minallahla taçlamıştır bile. İşte böyle bir insan için artık yer yer bizim içine düştüğümüz varta ve sürçmeler söz konusu değildir ki Yusuf aleyhisselam da bunlardandır. Öyleyse bir muhlise dahi yakışmayacak davranış veya düşünce muhlas olan Hazreti Yusuf aleyhisselam'a nasıl yakışır? Ayrıca Kur'an, ve kedaile najizil muhsinin. İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf suresi 22 diyerek Hz. Yusuf aleyhisselamın muhsinlerden olduğuna da işaret etmektedir. Bizler iman yoluyla amele, amelle de imanı tahkikiye ulaşır, yolun sonunda da ancak ihsan mertebesine çıkabiliriz. Bizler için kavsi uruçta mukadder bu son basamak, bir nebi için işin başı ve yolculuğunda ilk kaldırım taşıdır. İhsan <gülüyor> hadisinde de anlatıldığı gibi Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmaktır. İşte bizler için son ve ufuk nokta olan bu merhaleye peygamberler daha işin başlangıcında mazhar edilmiş. Ve onların yolculuğu bir ölçüde, bizler için münteha sayılan bir noktadan başlamıştır. Öyleyse peygamberlerin durumunu tahlil ederken, meselelere hep bu perspektiften bakmak icap edecektir. Aksine onları kendimizle kıyas edersek, hep yanılırız ve doğruya da bir türlü varamayız. Zeliha ile Hazreti Yusuf aleyhisselam, tamamen ayrı iki dünyanın insanıdırlar. Biri aşkından gözü dönmüş, iradesi felce uğramış, kendi hislerini yaşayan bir insandır. Diğeri de gözü ötelere açılmış, ihsan şuuruna ermiş ve ihlasın özü haline gelmiş bir nebi. Tabii o da hep kendi iklimine doğru kanat çırpmakta. Bunlardan her ikisi için de hemmek kullanılır. Fakat kullanılan bu kelimenin manası her ikisinin gaye ve hedefi ölçüsünde birbirinden farklıdır. Evet, hemme kelimesine, onların himmetlerinin, düşünce yapılarının, bilgi birikimi ve kültürlerinin farklılığına göre mana verilmelidir. Zaten aradaki fark, biraz sonra meydana gelecek tablodan da anlaşılacaktır. Yusuf aleyhisselam, ismet ve İhbet'e doğru, Zeliha ise şehvet ve günaha doğru koşmaktadır. Ve ikisi de adeta yarışmaktadır. Yusuf Aleyhisselam kaçıyor, diğeri kovalıyordu. Eğer Yusuf Aleyhisselam'da zerre kadar meyil olsaydı, böyle bir kovalama olmazdı ki, demek ki Yusuf'un azmi, niyeti ve hedefi tamamen başkaydı. Ve o, o yüce hedefe doğru koşmaktaydı. Zaten ikisi arasında cereyan eden mücadeleyi izlerken de, bu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Evet, Hz. Yusuf, Zerihadan öyle kaçmaktadır ki, kadın arkasından çekip odadan çıkmasına mani olmak isteyince, Yusuf aleyhisselamın gömleği arkadan yırtılmıştır. Tam bu sırada Yusuf aleyhisselam kapıyı açar ve dışarıya fırlar. Kadın da arkasındadır. Ve bu kovalamaca ile vezirin karşısına çıkılır. Böyle bir durumda ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırmış olan kadın, hemen kendini müdafaya geçer ve Hz. Yusuf'a isnatta bulunur. Bulunur ama, dediklerine ne kendisine de kocası inanmıştır. Zaten ortada bir de şahit vardır. Suskun haliyle, en büyük hatipleri dahi susturacak bu şahit, şüphesiz Yusuf aleyhisselamın yırtılan gömleğidir. Ve kadının akrabasından birisi veya henüz konuşmasını bilmeyen bir çocuk da bu şehadete imza atar. Mesela anlaşılmıştır. Ve Yusuf aleyhisselam zerre kadar günaha bulaşma meyli göstermemiştir. Çünkü gömlek arkadan yırtılmıştır. Eğer niyet Yusuf aleyhisselam'da olsa ve kadın korunmak isteseydi, gömleğin yırtığı ön taraftan olmalıydı. Yusuf aleyhisselam bürhanlardan birini orada hemen görmüştü. İşte Rabbi bir yırtık gömlekle onu korumuş, ve muhteşem geleceğe doğru bir adım daha attırmıştı. Bu itibarla Hazreti Yusuf'un hemmi düşüncesi, kendi sevdası, zelihanınki de kendi sevdası istikametindeydi. Cenab-ı Hak'la halvete ermiş bir insanın, ve daima Allah Celle Celaluhu murakabesiyle yaşayan bir nebinin, hemmini, gözü şehvetten başka bir şey görmeyen bir kadının hemmiyle, Aynı teraziye koyup tartan ve ikisinin düşüncesini de cismaniyetin sis ve dumanları içinde ele alan bir kısım müfessirler, bu inceliği göremediklerinden büyük yanılgı içindedirler. Bence Kur'an ve sünnet-i seniyeden referanslı olmayan bütün yorumlar bir daha gözden geçirilmelidir. Yeniden yapılacak bu düzeltme öyle zannediyorum ki, o samimi fakat İsrailiyat kurbanı büyüklerimizi de memnun edecektir. Zira onlar bu hatalarından dolayı, kim bilir ne füyü zattan mahrum kalmışlardır. Evet, katiyen inanıyoruz ki, Nebi'yi herhangi bir beşer gibi değerlendirip tartmak isteyenler, onun manevi atmosferinden ve diriltici ikliminden mahrum kalırlar. Hz. Yusuf aleyhisselam, tam gönlüyle Zeliha'nın teklifine meyledecekti ki, Yakup aleyhisselamı gördü. Eli dudağında, Yusuf'a hayretle bakıyordu gibi sapsatalar Nebi'nin ismetine muharref kitapların attığı iftira çamurları cümlesindendir ve bunlar bizim kitaplarımızdan mutlaka silinmelidirler. Abdulaziz Debba isimli büyük veli, بِه ayetinin tefsirinde, Zeliha kendi düşünce ve tasavvuruna göre harekete geçti, Yusuf aleyhisselam onu bu işten vazgeçirmek için harekete geçti. Belki zeliha'yı dövecek, ona elini kaldıracaktı demekte ve hemme kelimesini bu şekilde izah etmektedir. İlahi nefahatin ümmiyet ufkunu ağırtarak ona söylettiği daha nice pırlantalar var. Hem zaten başka türlü nasıl düşünülür ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sen kerimsin diyenlere en el el el Yusuf İbrahim Halilullah yani Kerim oğlu, Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim İbrahim Halilullah oğlu İshak oğlu Yakup oğlu Yusuf'tur dediği bir yüce kımet. Onun büyük dedesi Hazreti İbrahim Dedesi İshak ve babası Yakup'tur. İşte Yusuf böyle Kerim oğlu Kerim'dir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeleriyle Hazreti Yusuf aleyhisselamı öyle bir noktada işaretlemektedir ki biz hayallerimizle bile oraya ulaşamayız. Bizim gibi sıradan ve varlığın özünden değil de tortusundan yaratılmış insanlar bile böyle bir günahı aklından geçirmezken o pak damen, o büyük nebinin böyle şeylere tenezzül edeceğine ihtimal vermek, akıl harici bir safsatadır. Ne akıl ne de nakil, böyle bir safsatayı kabul edemez. O nebi ki, kadınların fetanlığı artıp, kullanılan oyunlar ayrı buğutlar kazanmaya başlayınca, Rabbine, Rabbim, hapishane benim için bunların teklifini yapmaktan daha iyidir der. Yusuf Suresi 23 Ve saraydaki zevk-ü dolu bir hayatı terk edip, hapishanenin ufunetli, tahammül edilmez hayatına, iffeti adına razı olur. Evet, dokuz seneye yakın bir mihnet dolu hayatı, sırf ismet ve iffeti uğruna göğüslemesi, onun ismetini ispata yetmez mi? O kadınlar ki, onun güzelliği karşısında kendilerinden geçmiş, ve ellerini kesmişlerdi. Yusuf Suresi 31 O kadınlar ki, onu zor durumda bırakmak için Zeliha'nın ona olan tutkusunu yaymış ve ona yakın olabilmek için nice oyunlar denemişlerdi. Yusuf Suresi 30 Ne var ki, her defasında karşılarında bu granit imanlı genci bulmuş ve ondan bir dirhem dahi meyil koparamamışlardı. Dua etti. Fasit daireye girmemek için Rabbine yalvardı. Rabbi de onun duasını kabul etti ve onu hapishanede garantiye aldı. Ardından her devrin çilekeşleri için hapishane kapıları hep açık kaldı. Ve hapishaneler, iman ve Kur'an hizmetkarları, hakikat işçileri için birer medrese-i Yusufiye oldu. O iffetine o kadar düşkündü ki, ''Bir gün geldi, ona hapisten çık.'' dediler. ''O diretti ve iffetim herkesçe bilinmedikçe hapisten çıkmam.'' dedi. Yusuf suresi 50 ''İffetli yaşamak ayrı bir iş. Onun ispatı da ayrı bir işti. Bunların ikisi de onun gelecekteki misyonu adına büyük önem taşıyorlardı. O hapisten çıkmadı.'' Zeliha herkesin bulunduğu bir yerde suçunu itiraf etti, ardından da onun nasıl bir iffet abidesi olduğunu söyledi. Yusuf suresi 51 Zeliha bile günahını itiraf edip onun ismetini ilan ederken, hala o şanı yüce nebiye, günah isnat edenlere bilmem ki ne demeli. C ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismeti. Bütün nebiler masumdur. Nebiler serveri ise masumlar üstü masumdur. Çünkü o nebilerin sultanı, efendisi ve bütün varlığın yaratılış gayesidir. Peygamberlik şiirine bir kafiye gerekiyordu. Allah Celle Celaluhu en sevdiğini adeta o şiire kafiye olarak yarattı. Nübüvvet semasında henüz pervaz edecek tavus yoktu. O, bu semanın tavusu oldu. Her peygamber belli bir zaman ve mekan dilimine gönderilmişti. Halbuki onun gönderildiği yer bütün kainat ve zamanı ebed müddetti. Muhatabı ise varlığın hepsiydi. Evet, hiçbir peygamber onun gibi külli, umumi ve cami bir manada varlığın hakikatini şerh ve izah edebilmiş değildir. Zaten bu onların vazifesi de değildi. Zira o devirlerde henüz ilimler inkişaf etmemiş ve varlık henüz didik didik didiklenmemişti. Bu, Hz. Muhammed aleyhisselamın devrinde olacaktı ve oldu da. Evet, onun dediklerinden hiçbiri doğru ilim ve doğru buluşlarla çatışmadı. Diğer peygamberler de nur neşreden birer yıldızdılar ama güneşi görünce ışıklarını toparlayıp sinelerinde sakladılar. Çünkü gelen güneşler güneşi ve varlığın ilk mayesi olan gerçek nurun sahibiydi. Bu seyri ne güzel der, فَاَنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُزْهَرْنَا اَنْوَارَهَا nasi فَظُّلَمِينَ O bir fazilet güneşi, diğerleri ise yıldızdır. Yıldızlar insanlara ışıklarını ancak geceleri sızdırırlar. Evet, o masumlar masumudur. Dolayısıyla da onun ismeti, bütün ismetlerin, iffeti de bütün iffetlerin üstündedir en azılı düşmanları onun iffet ve ismetine dokunacak tek kelime bulamamış. Ve onu bu yönüyle tan edememişlerdir, ebedlere kadar da edemeyeceklerdir. Çünkü o bir iffet heykeli ve bir ismet borcuydu. Onun eteklerinde gubar, dameninde çamur düşünmek nasıl mümkün olurdu ki, o nezahetin hülasası Mustafa olarak yaratılmıştı. Hasımları O'na her türlü iftirayı attılar. Mesela O'na mecnun dediler. Vaka O bir ölçüde Hakk'ın mecnunuydu. Ve bu uğurda bütün varlığını da pazara koymuştu. İsteyen talan edebilirdi. Bu işin harmanı ise Cennet ve Cemalullah'a ermekti. Ve yine O'na sihirbaz dediler. Evet en muannet insanlar dahi O'nun huzurunda eriyor... Ve içlerinden küfür adına ne varsa hepsi temelinden sarsılıyordu. Zaten ona büyülenip kendini onun yolunda bezledenlerin sayısı hudutsuzdu. Aklı gözüne inmiş kafirlere gelince, diyecekleri başka bir şey yoktu. Bütün bu pervaneler sihir ateşiyle dönüyor, diyor, bir safsatada teselli arıyorlardı. Halbuki onları pervaneler gibi döndüren imanın gücü, Kemalin cilbesi ve cemalin cazibesiydi. Ona kahin yakıştırmasında da bulunmuşlardı. Öyle oturmuş kıyamete kadar olacak her şeyi haber veriyordu. Onlar o güne kadar bu tür sözleri hep kahinlerden dinlemişlerdi. Oysaki az dikkat etselerdi Sözleri yalanlarla dolu kahinlerle onu çok rahatlıkla tebrik edebilirlerdi. Evet, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse hep doğru söylüyordu ve başka değil. Sadece gördüğünü haber veriyordu. Eğer o mecnunsa, haşa. Dünyada akıl diye bir şey yok demektir. Kehanet ve sihir gibi ciddiyetten uzak şeylerse onun rüyasına dahi girememişlerdir. Çünkü onun rüyaları da hayatı kadar ciddidir. O'nun hayatının ötelere açık yamaçlarından kopup gelen bu mübarek esintiler, O'nun mesajından bir bölüm teşkil ederler. Evet, akılla, mantıkla, muhakeme ile çarpışan bu muzahref sözlerin hepsini söylediler ama, hiç kimse O'nun ismet ve iffetine dair bir şey söylemeye cesaret edemedi. Çünkü bu mevzuda söylenecek her söz, sahibini rezil ederdi. Bunu, Dosta düşman da çok iyi biliyordu. Şimdiye kadar binlerce insan, yüz binlerce kitap hep onu anlattı. Bunlar arasında, o ateşin pervanesi olanlar olduğu gibi, ışıktan rahatsız olan yarasalar da vardı. Ancak görüşleri, hatta dinleri muhtelif bu insanlar, bir noktada birleşiyorlardı. İşte o nokta, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, İffet ve ismetini tasdik noktasıydı. Bir manada biz de o ateşe pervane olanlardanız. Sözümüzü hep onun İffet ve ismeti etrafında dolaştırıp duruyoruz. Bu bir kadirşinastık da değil, hak gibi, vecibe gibi, umumi takdir gibi cebri anlayış ve anlatıştır. Ancak şunu da itiraf etmeden ve hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bu satırların okurları sakın, onu ve onun iffetini benim ifadelerim içinde aramasınlar. Bu mevzuda onlara asıl rehber, selefin kitaplarıyla onların tertemiz ve dupduru vicdanları olsun. O vicdan ki, onda hep hak görünür. Hakkın o en nezih temsilcisi ise, işte ancak bu vicdanlarla bilinir. Gönlümüzle beraber vicdanlarımız da, ona ebedi bir otağdır. O ne ulvi otağdır ki, Onda nebiler sultana aram etmektedir. İşte sözün burası benim için adeta bir bam telidir. Elimde değil, dert mızrabı dokundukça bana şöyle dedirir. Ey masum nebi! On dört asır evvel zuhur ettiğim gibi bir kere daha zuhur et. Arabın karanlık dünyasını aydınlattığım gibi dokuz asırdır dinine hizmet eden, ve bu kutsi vazifenin bayraktarlığını yapan, Şu asil ve necip milletin iklimine de uğra. Orayı da aydınlat. Ne olur, atını mahmuzla, Bir de bizim ülkemize gel. İnan ki, yetişen ışık süvarileri, Artık seni yalnız bırakmayacaktır. Senden görecekleri tek bir işaret, tek bir tebessüm, onların bütün varlıklarını istihkar etmelerine yetecektir. 1- Onunla alakalı ikazlardan bir kesit Kur'an-ı Kerim'de doğrudan Efendimiz'i muhatap alan bazı ikazlar vardır. Bu ikazlar zahiren onun masumiyetine ve günahsızlığına dokunuyor gibi görünür. Bazı kimseler hata olmadan böyle ikaz olmaz diye düşünebilirler. Halbuki ısrarla söylediğimiz gibi, bu ikazlar katiyen bir hata ve günaha matuf varit olmamışlardır. İhtimal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bazı iştihatlarında en güzel dururken, güzeli tercih etmesinin, onun gibi en güzelin temsilcisine düşmeyeceği dersi verilmiş, ikaz edilmiş ve hatırlatılmıştır. Bizim menba suyu dururken, iştihatlarımızla o ölçüde pak ve sterilize edilmemiş bir suya karşı ikaz edilmemiz gibi. Evet nebiler, kevser dururken, zemzem içmenin hatalı olduğu ikazını alabilirler. Biz ayağımız kayıp da gayaya yuvarlanırsak, Allah korusun itap görürüz. Onlarsa aynı itabı, semalarda yüzerken, yer değiştirmeden ötürü bile alabilirler. Onun için katiyen bir nebiyi bizim dünyamıza göre değerlendirip, hakkında hüküm vermemiz doğru değildir. Onlar ki saraya alınmış, huzurla müşerref olmuş insanlardır. Dışarıda kalmış, bahçe kapısına dahi yanaşamamış insanlarla nasıl bir olur... Ve nasıl aynı terazide tartılabilirler? Dışarıdakinin tebessümü bile sadakadır. Huzurdakinin tebessümü ise isaet olabilir. Evet, ölçü ve kıstaslar tamamen farklıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yöneltilen ikazları da bu açından değerlendirmek icap eder. Nelerdir bu ikazlar? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu gibi ikazlara için muhatap alınmıştır? Şimdi sırasıyla bu hususlara temas edip ve ikaz gibi görülen, bu türlü hitapların alt yüzündeki iltifatı ve günah gibi görünen ameldeki sevap ve fazileti beraber mütala etmeye çalışalım. Sonunda da ona, iffet ve ismette de senin eşin ve menendin yoktur deyip, bir de ismet açısından nübüvvetini ilan edelim. 2- Kur'an'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan ikazlar ve onların perde arkası. A- Bedir esirleri Bedir esirleri münasebetiyle nazil olan şu ayet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir ikaz gibi görünür. Ayet şöyle demektedir. ما كان يكون له حتى في تريدون عرض الدنيا والله والله عزيز لولا كتاب من الله عظيم مما غنمتم الله الله savaşırken düşmanı tam yere sermeden esir almak hiçbir peygambere yaraşmaz Geçici dünya malını istiyorsunuz, halbuki Allah Celle Celaluhu ahireti kazanmanızı ister. Allah güçlüdür, hakimdir. Daha önce Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azap erişirdi. Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin. Allah'tan sakının. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder. Enfal Suresi 67-69 Nebi esir sahibi olamaz. Eski peygamberler de olmamışlardı. Esir sahibi olamayınca esirler üzerinde ne gibi bir tasarrufta bulunacaktır? Nebi, ayaklarını yere sağlam basacağı, desteksiz ve kendi kendine ayakta duracağı, kendi olarak varlığını sürdüreceği, birine dayanmadan, dava ve düşünce olarak kendini ispat edip anlatacağı ana kadar böyle yapmamalıydı. Yani esirleri kurtuluş fidyesi mukabilinde dahi salı vermemeliydi. Belki bununla müminlerin bellerinin doğrultulması sağlanmalı, onların muazenedeki yerlerine ulaşma hızları artırılmalı ve tam bir güç olma hedeflenmeliydi. Zaten senin müstesna tabiatının temayürü de bu istikamettedir. Zira senin dünyaya ait tek tutkun, dünyada dini ikame etmektir. Yanındakilerin duygu ve düşüncesi de budur. Evet ortada bir tasarruf var, bu daha iyi de olabilirdi. Yani sizin yaptığınız hasense, bir de bu işin ahseni var. Allah Celle Celaluhu da işte onu istemektedir. Eğer sepkat etmiş bir yazı, Size itaat etmeyeceğime dair bir hüküm ve onların işledikleri bu fiil sebebiyle onlara azap etmeyeceğim şeklindeki kaderi bir tespit olmasaydı size bir azap dokunabilirdi. Fakat böyle bir hüküm, böyle bir yazı ve böyle bir tespit olduğu için artık size azabın dokunması söz konusu değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de düşmanı ters yüz edip hezimete uğratınca müminlerin gönlüne serin bir su serpilmiş oldu. Bu adeta onların gönlündeki 15 senelik yangını söndürmeye yetmişti. Çünkü bu 15 senelik zaman zarfında kafirlerden görmedikleri haksızlık, zulüm ve ızdırap kalmamıştı. Evvela canları kadar sevdikleri Mekke'den ayrılmış, Medine'ye gelmişlerdi. Fakat bu dahi Mekke müşriklerini tatmin etmemiş, şimdi de onların bu yeni vatanlarına taarruz etmeye başlamışlardı. Müminler her şeyi sinelerine çekiyor ve mukabelede bulunmuyorlardı. Bedir'e kadar onlar ne yaparlarsa yapsınlar, müminlerin fiili mukabelede bulunmaları yasaktı. Dövene elsiz, sövene dilsiz, Kalplerini kırıp gönüllerini darmadağınık edenlere de gönülsüz gerek diyor ve bu ölçü içinde hareket ediyorlardı. İşte Cenab-ı Hak şimdi onlara da izin vermişti. Haç Suresi 39 Artık müminler de fiili mukabelede bulunabilecekler ve en azından kendilerini müdafaa edebileceklerdi. Bedir ilk kavgaydı. Müslümanlar muzaffer olmuş ve hasımlarını da esir etmişlerdi. Aynı zamanda böyle bir hadise ilk defa vuku buluyordu. Bu hakkında ilahi bir açıklama olmayan her meselede olduğu gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede adetleri üzere istişare etmişlerdi. Esirlere ne yapılması gerekiyorsa, bu meşveret yörüngeli olacaktı. Evvela kendisinin ruh hali, ve Kur'an'ın ona talim ettiği ahlak gereği, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem, bu esirlerin affedilmesine taraftardı. Çünkü şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim hep ona, <gülüyor> ''Sen şimdi hoşgörüyle muamele et.'' Hicr suresi 85 ve ''Ud'u ilâ bil hikmeti vel mev'azatil hasene.'' Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet etti. Nahl suresi 125 Demiş ve onu bu yola sevk etmişti. Affetme onda bir karakter ve bir tabiat haline almıştı. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bu asil duygudan ayrı düşünmek mümkün değildi. Mümkün değildi çünkü bizzat Kur'an ona وَإِنَّكَ Sen en yüce ahlak üzeresin. Kalem suresi 4 Diyordu. Herkesin ahlaktan belli bir nasibi vardır. O ise külli ahlakın varisidir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ahlakıyla ahlaklanmış olmanın doruğundadır. O ahlak Kur'an'ın satır, sayfa ve surelerinden fışkırmaktadır. Böyle bir ahlakı tam temsil eden müşahhas örnekse Hazreti Muhammed aleyhisselam'dır. Ondaki aff ruhuna şu hadise adisesiyle bakın ki, Mekke'yi fethettiği gün, o güne kadar kendisine kan kusturanlara, o adeta kızılcık şerbeti ikram etmiş, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ Bugün kınama yoktur. Yusuf suresi 92 Demiş Ve ardından da umumi af ilan etmiştir. Onun kendi ruh hali ve kendi kanaati Daima af tarafındadır. Bununla beraber meseleyi istişare eder. Önce Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a kanaatini sorar. Ondan şu cevabı alır. Ya Resulallah Bunlar senin kavmin, kabilen ve senin milletindir. Gerçi sana ve Müslümanlara etmedik kötülük bırakmadılar. Fakat sen af yolunu tutar ve bunları affeder, boyunlarını vurmaz ve bunları serbest bırakırsan, gönüllerini kazanır ve bunların hidayete ermesine vesile olursun. Benim kanaatim bunların affedilmesi yönündedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir de Hazreti Ömer radıyallahu anh'a sorar. O ise şu cevabı verir. Ya Resulallah, şu anda elimizdeki esirler Mekke'nin ileri gelenleridir. Bunlar öldürülürse bir daha küfür belini doğrultup bizim karşımıza çıkamaz. Dolayısıyla bunların öldürülmesi gerekir. Hatta her Müslümana kendi yakınını ver, onu bizzat o öldürsün. Ver akili Ali radıyallahu anh öldürsün. Abdurrahman'ı ver babası Ebu Bekir radıyallahu anh öldürsün. Falan akrabamı da bana teslim et, onu da ben öldüreyim. Kanaatler belli olmuştur. Sıddık esirlerin salınmasına, Faruk ise öldürülmesine taraftardır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, önce Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a, Sonra da Hazreti Ömer radıyallahu anha teveccüh eder ve şöyle buyurur. Ve inne meselaka ya Ebu Bekr kemesel İbrahim aleyhisselam. قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور الرحيم. ومثلك كمثل عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وانت تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. Ya Ebu Bekr sen Aynen Atam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a benziyorsun. Nasıl ki kavmi ona her türlü kötülüğü yapmış, hatta onu ateşe atmıştı. Halbuki o ellerini kaldırıp Rabbine şöyle dua etmişti. Rabbim, kim bana tabi olur uyarsa, o bendendir. Kim de bana isyan eder yüz çevirirse, ne diyeyim? Sen Gafur ve Rahim'sin. İbrahim Suresi 36 Ve yine sen İsa Aleyhisselam'a benziyorsun. Kavmi ona her türlü eza ve cefayı reva gördü. Halbuki onun duası da şuydu. Rabbim eğer onlara azap edersen, onlar senin kulların. Eğer affedersen aziz sensin, hakim sensin. Maide Suresi 118 Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynen bu sözleri tekrar eder ve şöyle der. Havzın başında oraya gelmekte olan bir grup insanın su başından kovulan develer gibi kovulduklarını görürüm. O sayhabi, o Ashabçıklarım, ashabçıklarım der Allah'a yalvarırım. O zaman bana sen onlardan ayrıldıktan sonra onların neler karıştırdıklarını bilmiyorsun denir ben artık ne diyeyim salih kul İsa aleyhisselam gibi derim eğer azab edersen onlar senin kulların eğer affedersen gafur sensin hakim sensin Hz. Ebu Bekir radiyallahu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çırağıdır. Düşüncesi, yapısı aynen Allah Resulüne benzemektedir. Bu benzeyiş onların kararlarında da hissedilecek şekilde barizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anha döner. Diğer ulul azm iki nebiye benzetir. Ve inne meseleke ya Umaruke meseli Nuh qala rabbi la tedar <gülüyor> al ya Ömer sen de Nuh aleyhisselam gibisin ki o şöyle demişti Rabbim yeryüzünde bir tek kafir dahi bırakma. Nuh Suresi 26. Ve sen aynı zamanda Musa aleyhisselam gibisin ki o da şöyle demişti Rabbena ottemis ale amwalihim veşdid ala kulubihim fe la yu'minu hatta yaru'l azabe'l ''Rabbimiz, firavun ve taraftarlarının mallarını yok et, kalplerini sık, çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe inanmazlar.'' Yunus Suresi 88 Her iki peygamber de kabim ve kabilelerinin ve diğer Allah düşmanlarının nice eza ve cephasına sabretmişlerdi ama, onlardaki inat ve temerrüdün her gün biraz daha arttığını, ve bir türlü durmak bilmediğini görünce her iki peygamber de Allah'a yukarıdaki ayetlerde anlatıldığı şekilde yalvarmışlardı. Celali tecellilere istihkakı olan bu cemaatlerin başında mayyeleri celali esintilerle yorulmuş bu iki büyük temsilci kalanlara da zarar, ölenlere de zarar, küfür babalarının helaklerini isteyerek arkada kalacak küfür zede yetimlere İslami vesayet hazırlama mülahazasıyla böyle bir duada bulunmuşlarsa hayrı çok bir iş yapmışlar demektir. Onun için de Cenab-ı Hak ezelde verdiği kahır hükmünü la yezelde infaz buyurarak takdir ve istihkakla gebertilecek ölüleri peygamber dua ve dileğiyle helak etmiştir. Nihayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadarki genel tavrı Yüce ahlakından kaynaklanan mülayemeti ve affediciliği ile karar verdi ki bu aynı zamanda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın düşüncesi istikametinde karar verme demekti. Bunları öldürmeyelim. İslam'la tanışsınlar ve hakiki hayata kavuşsunlar diye karar verilmişti. Şimdi hadisenin gerisini bizzat Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten dinleyelim. Karar verirdi ben bir iş için oradan ayrılmıştım. İşimi görüp döndüğümde bir dene göreyim, Resulullah ve Ebu Bekir hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Sordum, niçin ağlıyorsunuz? Cevap verecek halleri yoktu. Durmadan ağlıyorlardı. Israr ettim, söyleyin ben de ağlayayım dedim. Ve bana Enfal suresinin 67-68- ve 69. ayetlerini okudu. İşte o itap görünümlü ikaz ayetleri bu münasebetle nazil olmuştu. Allah Celle Celaluhu ona iştihad etme kabiliyet ve selahiyeti vermişti. O da iştihad etmiş ve güzeli yakalamıştı. Ama Allah Celle Celaluhu o en güzel kuluna güzeli yakıştıramıyor ve adeta sana yakışan en güzeli bulmaktı diyordu. Ve en güzele değil de güzele temayül ettiğinden dolayı onu ikaz ediyordu. Ortada günah veya hata yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep güzeller arasında dolaşıyordu. Evet, meseleyi önce böyle anlamalıdır. Sonra da ayetteki ifade tarzına dikkat etmelidir ki bu ifadelerde Allah Resulüne karşı nasıl mütebessim, tatlı ve yumuşak davranıldığı anlaşılabilsin. İşte latif ikaz mesajı. Lâv lâ kitâbun minallâhi sâbeqa lemessekum fîmâ akaztum azâbun Eğer bir kaderi kitapta bu işin böyle cereyan edeceği ve sizin aldığınız ganimetleri kullanacağınız yazılmasaydı, size azap dokunurdu. Enfal suresi 68 Arapçada levla اِمْتِنَاعُ الشَّيْءِ اِلُوْجُودِ غَيْرِ Yani, bir şeyin olmasıyla, diğer şeyin olmaması manasına kullanılır. O zaman ayetin manasına iyi dikkat etmek gerekir. Eğer sebkat etmiş bir kitap olmasaydı demek, ezelde bu hüküm verilmiş. O hükme göre siz ganimet alacak ve ondan istifade de edeceksiniz. Demek ezelde verilen böyle bir hüküm, la yezelde harici vücut noktayı nazarından ortaya çıkıyordu. O halde Allah Celle Celaluhu, ganimet ve esirleri ki esirler de ganimete dahildir, iştihattan sonra da haram kılmayacaktı ama, her şey bir imtihan çizgisinde cereyan ediyordu. Hz. Adem aleyhisselam meselesinde olduğu gibi daha sonra olacak bir hadise vaktinden evvel öne çekilmiş ve o mevsim itibariyle Ahsen'in yerine Hasan ikame edilmişti ki Bedir aşıldıktan sonra zaten öyle olacaktı. Zannediyorum başka bir ayetteki şu hüküm de bu düşünceyi destekliyor. فَاِذَا لَقِيتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ hatta حَتَّى اِذَا أَفْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ Fea mema man ba'du wa ema fida'a hatta tad'a al-harbu awzarah zalika walau yasha'u Allah lan inkar edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun sonunda onlara üstün geldiğinizde onları esir alın Savaş sona erince onları ya karşılıksız ya da fidye ile salıverin. Allah dilemiş olsaydı onlardan başka türlü de öç alabilirdi. Bunun böyle olması kiminizi kiminizle imtihan etmek içindir. Allah kendi yolunda öldürülenlerin işlerini boşa çıkarmaz. Muhammed Suresi 4 Sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anda Allah Celle Celaluhu'nun daha sonra bildireceği bir hükmü sezmiş gibidir. Fakat bu hüküm daha sonra bildirileceği için onu öne alma hasen, hükmü beklemek ise ahsendir. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkalarına verilmeyen ve sadece kendisine has kılınan beş şeyi sayarken bunlardan biri olarak ganimetin helal kılınmasını da sayar. Bedir'e kadar helal olmayan ve daha önceki peygamberler içinde helal sayılmayan ganimet, o gün Müslümanlara helal olacaktır. Ve tam bu işin arafesinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zahiren itab gibi görünen böyle bir ikaz gelmiştir. Bundan başka, hükmün Allah Resulü'nün içtihadı üzere gelmesi de dikkat edilmesi gereken bir husustur. İsabeti de, Adem'i isabeti de sevap olan böyle bir kararda, Allah ahlakıyla yetişmiş ve bizzat Cenab-ı Hak tarafından terbiye edilmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka türlü de iştihat edemezdi. Edemezdi çünkü onun genel ahlak ibresi iştihat ettiği noktayı gösteriyordu. Nitekim daha sonra gelen hüküm de onun iştihadı üzere gelmişti. Ganimetin helal oluşu dini naslarla sabittir. Aynı zamanda ihlas ve samimiyete, cihadın Allah için yapılmasına da mani değildir. Niye olsun ki? Düşmanla yaka paça olunduktan sonra, onların ellerindeki mali imkanlara el koymak, düşmanı zayıf, Müslümanları da kuvvetli kılacaktır. Ayrıca ihlasta o seviyeye ulaşmamış olanlar için de ganimetin teşvik edici bir yanı vardır ki, sürekli mücahede edenler, onu gaye haline getirmeme kaydıyla, Geçimlerini o yolla temin edebilirler. Ancak hiç kimse ganimet almaya da zorlanamaz. İsteyen Amr ibn As gibi davranır ve ben ganimet için Müslüman olmadım diyebilir. Ne var ki böyle bir fedakarlık herkesten istenemez. Zaten fedakarlık istenmez, yapılır. Bu mevzuu noktalarken... Hazreti Adem aleyhisselamın memnu meyveye dokunması meselesinde arz ettiğim bir hususu yeniden hatırlatmak istiyorum. Nasıl ki Cenab-ı Hak zaten ileride mübah kılacağı memnu meyve ile Hz. Adem aleyhisselamı imtihan etmişti. Zannediyorum ganimet mevzuunda da aynı durum söz konusu. İleride mübah olacak ganimet, Bedir'den hemen sonra bir imtihan vesilesi olmuş Sonra da bu mevzudaki esas hükümler bildirilmiştir. Burada da esas hükme uygun hareket edilmiş olduğundan, ortada herhangi bir günah yoktur. Sadece insan fıtratının dünya malına olan meyline dikkat çekilmiş ve bu meylin aşırı gitmesine fırsat verilmemesi istenmiştir. Aslında burada verilmek istenen ders ve ikaz bütün Müslümanlaradır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelince zaten ne ondan önce ne de ondan sonra dünyaya karşı hiçbir meyli olmamıştır. İkaz kendisinde dünya meyli olmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında herkese yapıldı ki hem ibret alsınlar hem de rencide olmasınlar. Burada ilahi terbiye metodunda muhatabı ele alırken ne derece hassas davranıldığına da işaretler bulmak mümkündür. B. Tebük Hadisesi Tebük, ciddi bir savaş hazırlığı içinde gidilip de savaş olmadan geriye dönülen, Bizans'a karşı girişilmiş bir sindirme harekatı ve savaş buğutlu bir tatbikattır. Tebük'e ciddi bir savaş olacağı mülahazasıyla çıkıldı. Onun içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları açıktan cihada davet etti ve bir umumi seferberlik havasıyla yola çıkıldı. Ancak bu arada bazı kimseler gelip mazeret beyan etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istediler. O da verdi. Bunlar harbe izinli olarak iştirak etmeyeceklerdi. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Görünüş itibariyle ikaz mahiyetini taşıyan ayetlerden ikincisi de bu münasebetle geldi. Ayet ona şöyle diyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah affedese Doğrular sana belli olup yalancıları bilmeden önce niçin onlara izin verdin? Tevbe suresi 43 Mealiyle verdiğimiz ayetteki cümlesi ki Allah seni affetsin şeklinde verilen bir karşılıkla bakıldığı zaman işlenmiş bir günah hissini verebilir ki bu meal oldukça kaba ve bir o kadar da dikkatsizcedir. Bu cümleyi kanaatimizce aff olası, affamazhar olası veya ayetin mealinde söylediğimiz gibi ''Hay Allah affedesi'' şeklinde Türkçe'ye çevirmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı ayette dikkat olunan incelik ve nezakete daha uygundur. Evvela Cenab-ı Hak ayete böyle bir cümleyle başlaması, tamamen O'nun gönlünü almak içindir. Saniyen ikaz edici görünen cümle daha sonraya bırakılmış. Böylece her tarafından tebessüm gülleri açan bir hitapla söze başlanmıştır. Zemahşeri'den Sekkaki'ye kadar bütün dil ustaları, bu ayeti Allah'ın Efendimiz'e bir ikazı değil, aksine büyük bir iltifatı olarak anlamışlardır. Nasıl canı kadar sevdiği evladının, iltifat kabilinden kulağını çekmek isteyen şefkat dolu bir baba, o kulağı incitmemek için hassas davranır, hatta evladı bunu ceza zannetmesin diye onun yüzüne tebessüm de yağdırır, Öyle de rahmetin tebessümleri altında, burada da ikaz görünümlü öyle bir iltifat sezilmektedir. Ve katiyen bu ifadede, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme herhangi bir itap söz konusu değildir. İhtimal bu ayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şu hususlar hatırlatılmak istenmiştir. Gelen izin aldı gitti, sen de bir şey demedin. Biliyorsun ki o izin alanlar arasında iç ve dış bütünlüğüne sahip olmayan münafıklar da var. Bunlar zahiren Müslüman görünüyorlar ama, içlerinde her türlü fitne ve fesat kol geziyor. Onlara niçin izin verdin? Tekrar ve tekrar, bunu teceddüt ifade eden fiil cümlesinden anlıyoruz. Sadakat ve doğruluklarını sana ispat eden o doğru oldu doğrularla, Sözleri yalan, vaatleri aldatıcı, sineleri hıyanetle çarpan münafıklar birbirinden ayrılacaklardı. Sen de o münafıkları bütünüyle bilmiş olacaktın. Sen ki zaten... Münafık konuştuğu zaman yalan söyler. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Sözlerinde onların çerçevesini çizmiştin. Şimdi de fert fert onların hepsini bilecektin. O yine onları bilecekti ama, af ve mülayemeti sadece onu biraz geciktirdi. Görülüyor ki bu hitapta sadece bir hatırlatma var ve katiyen itap yok. İtap olması şöyle dursun, bir tebcil, takdir ve sena bile seziliyor. Şunu kabul etmeliyiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetle de yine en güzele irşad olunmaktadır. Çünkü o güzere değil en güzele yakışır. Zemahşeri aftan bahsedilen bir yerde günah tabardır der. Fakat Fahrettin Razi böyle bir tevcihi katiyen kabul etmez. Ve belki bizler için aftan bahsedilen yerde bir günah söz konusu olabilir. Ancak Enbiya için affın sadece irtifat ifade ettiğini söyler. Durum böyle olunca bu ayet baştan sona Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iltifatla doludur. Yukarıda da arz edildiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetaneti azam sahibidir. Neyin ne olacağını, hangi işin nasıl yapılacağını çok iyi bilir. Burada da o fetanete göre bir alternatif sunulmaktadır. Şöyle ki, münafıklar Müslümanlardan tam manasıyla ayrılıncaya dek izin verilmemeliydi. Ve münafıklar izinle ayrılıp gitme gibi masum bir pozisyona sokulmamalıydı. Çünkü onlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin vermeseydi de yine ayrılıp gideceklerdi ve böylece münafık oldukları açıkça ortaya çıkacaktı. Cenab-ı Hakk'ın muradı bu istikametteydi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden istenen de böyle bir yaklaşımdı. Gerçi Cenab-ı Hak ona münafıkları bildiriyor ve Habibini her şeyden haberdar ediyordu. Ancak onları bir de böyle tespit etmek ve kıvrak yakalamak vardı. İşte Kur'an'a göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin vermekle böyle bir fırsatı kaçırmış, ...ve daha bir sürü affı ve muafat soluklamış oluyordu. Zaten bu davranış, onda aranan, onda görülen, onun genel ahlakının bir tezahürüydü. Mesela o, hayatının hiçbir devresinde perdeyi yırtacak harekette bulunmamıştı. Ferdi hataları, ferdin kendisini direkt muhatap alarak söylememişti. Şahsı tasfihe etmeden... Toplum içinde herkese İbham, ona tembih ve ilam esasına göre ifade etmişti. Evet, pek çok müşahhas misaliyle o hep böyle davranmıştı. Böylece hata giderilmiş, sahibi de rencide edilmemiş olurdu. İşte bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıydı. Herkes kendi karakterinin gereğini yaptığı gibi, o da kendi ulvi secciyesinin gereğini yapıyordu. Bir nebi asla perdeyi yırtıp, muhatabının helakine zemin hazırlamazdı. Hele o, bildiği halde hiçbir kusuru sahibinin yüzüne vurmaz ve onu mahcup etmeyi düşünmezdi. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihtimal teker teker bütün münafıkları ve onlara reislik yapan insanı biliyordu. Ama hiçbir zaman bu durumu fahş etmemişti. Fahş etmek bir yana, onlara da diğer müminlere davrandığı gibi davrandı. Hatta bir gün münafıklardan biri gelip nedametini bildirdi. İçindeki nifak tamamen silinmiş ve halis bir mümin olmuştu. Bu şahıs, kendi nedametinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, benim durumumda olan niceleri var. Onları çağırsam da, onlar da yeniden iman etseler dediğimde, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem, yine aynı prensiple hareket etmiş, aman sakın öyle yapma. Benim onları bildiğimi onlar bilmemeli. Ancak sen kendin onlara anlatılması gerekenleri anlat demişti. Evet, o perdeyi yırtmıyor ve onları huzuruna alıp mahcup etmiyordu. Abdullah bin Übey bin Selûl, O'nun amansız düşmanıydı. Ne var ki hep Müslüman görünüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de O'nu hep göründüğü gibi görmek istiyordu. Sonuna kadar da hiç ümidini kesmedi. Ancak Allah Celle Celaluhu O'nun hidayetten nasibini kesmişti. Ve O münafık olarak ölecekti. Ölüm döşeğinde üzerinden bu nifak töhmetini atabilmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme oğlunu gönderdi ve onun gömleğini istedi. Gayesi eğer münafık olsaydı Resulullah ona gömleğini vermezdi dedirtmekti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu herkesten iyi biliyordu. Buna rağmen yine perdeyi yırtmadı ve gömleğini çıkarıp verdi. Cenaze namazına da iştirak etti. Çünkü oğlu da kızı da iyi birer Müslümandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların hatırına, o münafığın bütün yaptıklarına katlanmıştı. Yine bu mevzuda fikir vermesi açısından şu küçük misali de arz edeceğim. Sahabenin biri kölesini satacaktı. Ancak vela hakkının kendisinde kalmasını istiyordu. Halbuki İslam'a göre vela hakkı, o köleyi kim hürriyete kavuşturursa onun olurdu. Din böyle derken bunun aksini söyleme bir cürümdü. Belki o sahabe henüz bu mevzudaki dinin hükmünü bilmediği için böyle bir teklifte bulunmuştu. Hadise Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme intikal ettirildi. Allah Resulü yine o şahsı hedef almadı. Minbere çıktı ve umum halka hitaben dinin bu mevzudaki hükmünü açıkladı. Sonunda da Vela <gülüyor> ''Aza dedenindir.'' buyurdu. Daha bunlar gibi yüzlerce misal göstererek diyebiliriz ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yüce ahlakının gereği hiçbir mücrimin cürmünü yüzüne vurmamış ve hiçbir kimseyi günahlarıyla mahcup duruma düşürmemiştir. İşte bu izin meselesinde de, yine onun bu ahlakı rol oynamıştı. O perdeyi yırtmamak için, Kendisinden izin almaya gelenlerin esas niyetlerini yüzlerine vurmamış ve hepsine izin vermişti. Evet, onun sinesi çok genişti. O, biz senin sineni açıp ruhuna genişlik vermedik mi? İnşirah suresi 1, sırrına mazhar bir nebi-i Münafıklar kendi karakterlerini ortaya koyup yalan söyledikleri bir meselede, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların ortaya koyduğu yalanlarının üzerine bir perde çekiyor ve onlara nebi ahlakını gösteriyordu. Evet o ne şanı yüce bir nebidir ki Kur'an, Tevrat ve İncil yarış edercesine onun şanının yüceliğini ilan etmektedirler.